Oh yeah. Çıkkastı. Kainat, bugün 23 Nisan Çarşamba, yıl 2010, ay 6, gün 174, hızır 49. 1431 Hicri Recep 11, 1426 Rumi Haziran 10. Hatay'ın ana vatana katılması 1939. Fırtına. Günün tarihi, 69 yıl önce bugün 23 Haziran 1941'de, İngiltere'nin vereceği uçak ve denizaltıları teslim almak üzere Mısır'a gitmekte olan en seçkin denizci ve havacıların bulunduğu Refah Şilebi, Akdeniz'de meçhul bir denizaltı tarafından torpillenmiş ve 167 şehit verilmiştir. Ruhları şad olsun. Yemek listesi gün 160-174. Patlıcanlı biber dolma, zeytinyağlı bakla, salata, meyve. Büyük, Büyük Saatli, saatli Mahlif Takti don't you worry anymore. Dolls, when life looks like Easy Street, there is danger at your door. Think this through with me. Let me know your mind. what oh, what I want to know is, are you kind? It's a buck answer's choice my friends better take my advice you know all the rules by now and the fire from the ice will you come with me won't you come with me Whoa, oh what i want to know oh, What will I declare? Have you seen the light? Their walls are built of cannon bombs Their is don't tread on me Come here, Uncle John's dad Playing to the tide Come with me or go alone He's come to take the grow is the only one you know like the morning son you come and like the wind you go ain't no time to hate barely time to Violin And I beg you call the tune Anybody's choice I can hear your voice Whoa, whoa what I want to know oh, How does the song go? Come hear Uncle John's band By the riverside Some things to talk about Here beside the rising tide Come here, Uncle John's band Some things to talk about, here beside the rising tide. Come here, Uncle John's band, playing to the tide. Come on along, and go along. He's come to take his children home. Merkez Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com Açık Gazete Ömer Madra Avi Haligua ve Volkan Artunç'la Birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Bir Grateful Dead parçasıyla ile Açılışımızı yaptık. Robert C. Hunter'da bir günaydın. Bugün doğmuştu kendisi 23 Haziran 1941'de. Ben 23 Nisan Demişim galiba açılışta. Onu da hemen düzeltip. Hazirana dönüştürelim Volkan'ın uyarısı için teşekkürlerle. Evet, bir Amerikalı şarkı sözü yazarı, besteci, şarkıcı, aynı zamanda da şair olan ve Jerry Garcia ile birlikte de Grateful Dead grubunun kurucu iki öncü elemanı arasında yer alan Robert C. Hunter'ın doğum gününü kutlamak üzere size bu batı Amerika'nın en ...iyi şarkı şarkılarını sunmuş olan... ...bir grup... E, ...Grateful Dead'den de... ...bir şarkı dinleterek başladık... ...Uncle John's Band. ...iyi haberler de galiba... ...bununla bitiyor... ...çok uzun sıcak bir yaza girişin... ...bütün uyarılarını daha önceden de... ...iki gündür almaktaydık... ...üçüncü günde de... ...gayet can sıkıcı bir şekilde devam ediyor... ...şimdi terörün şehre indiği günleri yaşamaktayız birçok gazetede de. bunlar e, bu şekilde veriliyor yani ter, e, PKK bu kez kentte saldırdı diyor mesela Radikal Gazetesi haberde katiller şehre indi demiş Vatan Gazetesi'nin manşeti bir gün şiddet şehirde diye vermiş Haber Türk'te terör kente indi diye. Yani 2 3 aşağı 5 yukarı aynı kelimelerle ifade ediliyor. Şehir kent, terör PKK vesaire. Evet, halkalı lojmanlarından geliyor ağır bir haber. Halkalı'da yol kenarına bırakılan bomba il jandarma komutanlığı personelini taşıyan 3 servis aracı geçerken patlatılmış. Patlamada kursa giden 17 yaşındaki asker çocuğu bu bu seyis kıdemli üst çavuş Bekir Çelik, baş çavuş Duran Bayram, uzman çavuşlar Uğur Ekiz ve Çağlar Bölük şehit oldu. Bölükün eşi Kardelen kampanyasının Kardelen kampanyasının reklamında oynayan Kardelen Elifti diye bir haber var. Jandarma personelini taşıyan servislere veya kurulan bombalı tuzağın 17 yaşındaki Buse'nin Buse ölümüne de 4 askerin de ayrıca ölümüne sebep olduğu haberleri var. Hafta sonu yapılacak üniversite sınavına hazırlanmakta olduğu belirtiliyor. Küçük çekme Sabahattin Zaim Lisesi öğrencisi Buse. Evet. Bir Ceylan'ı daha öldürdüler diyor. Karakter Aslında... De. E, ...bunlar üç aşağı beş yukarı... ...ne yazık ki... E, ...adım adım gelen ve sesi de... E, ...ağır ağır gittikçe yükselerek... ...duyulan e, olaylardı. E, galiba yanlış yere odaklandığımı söylemek de çok... E, ...yanlış olmaz gibi geliyor bana. Yani çünkü bütünüyle e, dün de bahsettik... ...bu kurulan dil... ...konuşulan konular ve... E, aslında nereden nereye gelindiğine dair bütün o bilginin ya da tarihin birdenbire kafadan silinmesi travmayla çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir ki e, oraya doğru da gidiyor bir yandan galiba dört nala. Yani televizyonlarda başka hiçbir şey konuşulmuyor. Neredeyse bütünüyle güvenlik perspektifiyle konuşuluyor. Bu perspektifin dışına çıkacak olanlar özür dilerim konuyu dağıtıyorum ama diye başlayıp bir Kürt sorunundan bahsediyorlar. E, halbuki sorun e, temelde bir terör sorunu ya da silahlı çatışma sorunu değil. Bunun nereden kaynaklandığına dair farklı farklı söylenceler gibi geliyor bana. Evet yani bu başka yarılmalara girmeden büyük tartışmalarla arasında sisi içinde boğulmadan önce bunlar gene tekrar hatırlanmalı ki çeşitli düzeylerde Hatta aralarında emekli genel kurmay başkanlarının da bulunduğu en üst düzey komutanların da zaman zaman gazetelerde anılarında ya da röportaj mülakatlarında dile getirdiği bir şey vardı. Onlar kesinlikle zaman içinde kariyerlerinin bir noktasında silahlı çözümün olamayacağını ve başka Çözümler aramak gerektiğinde söylediler hatırlarsak pek çok eski genel kurmay başkanının da arasında bulunduğu komutan ama şimdi tekrar senin de dediğin gibi mesela ben de bir sürü böyle yine talking head dedikleri işte Frankler'in konuşan kafalar var ve çok militer öldürmeci vurmacı ezici tenkil eden hı hı. tenkil eskilerin deyimiyle tenkil etmeye yönelik bir şey, Söyleminde kullanıldığı göze çarpıyor. Ben mesela bir örnek gördüm. Efsane komutan diye anılan birisi çıkıp bir senede bitiririm terörü diye formüller öneriyordu. Ama bu pek tarihten eğer bir miktarcık e, sonuç çıkartma imkanımız varsa bunun pek öyle mümkün olamayacağını görüyoruz. Değil mi? Hı hı. Maalesef öyle görünüyor. Evet yani halkalı lojmanlarından saat 7'de kalkan 3 servis aracının kimsesizler mezarlığı önünden geçerken dün sabah e, programı bitirmeden önce gelen bir son dakika haberiydi bu. Şimdi ayrıntıları tamamen belli oldu tabii. Ve kimsesizler mezarlığı önünden geçerken düdüklü tencereye yerleştirilen parça tesirli bir bomba uzaktan kumandayla yol Atlatılmış. kenarına daha önceden e, gömülmüş olduğu falan filan ortaya çıkmış. Evet konvoyun en arkasındaki otobüste bulunan as subaylarla uzman çavuşlar çoğu askeri ölmüş. Çoğu askeri personel 15 kişinin de yaralandı. Kanlı eylemi de PKK'ya bağlı TAK adlı örgütün üstlendi. üstleniyor. Evet. Ee, bu arada otobüsün şoförünün de ses kaydı vardı. Elimizde olayı anlatıyordu. Bir de onun ağzından dinleyelim. 5-6 bunları taşıyoruz burada. Saat 7 geçe kalkış yapıyoruz. Çeyre geçe burada olay oldu işte. Atlama lasi zannettim. Bir baktık toz toprak içinde kaldı. Zaten ben e, direksiyondan düştüm. Arac geri kaçma Hemen kalktım, iddi çektim, kapıları şey, açtım, şey, arkadaşlara şey, yardımcı değil. oldu. Biz artık o telaşla bir yerinde yardımcı olduk. İçinde göz gözü görmüyordu yani. Bir tane cam, ta, taş, toprağı kapı içinde vardı. yaraları aşağı indirdik, tek tek araçlarla gönderdik. Biz zaten kendi telaşımıza düştük ama yani yaralılar bir vardı. Bir otobüs peş peş, aramızda her birimize 50 metre, 60 metre her aramızda. Gün her gün böyle Her gün böyle dedim, her gün servis çekiyoruz burada. Evet otobüsün şoförü ile yapılmış bir mülakattan küçük bir ses parçası. dinlettik size. Gayet ağır bir ortam olduğu konusunda herhangi bir şüphe yok herhalde. Yani çatışmaların şehre inmiş olduğu aşker bir şekilde görülüyor. Evet. Ee, galiba bundan sonrasıyla ilgili e, dün de tabii salı günüydü ve e, hemen hemen bütün partilerin işte grup toplantılarında da konu yine buydu. Farklı perspektiflerle e, Erdoğan aslında e, CHP'de, MHP'de, BDP'de hemen hemen e, bildiğimiz söylemle konuşmaya devam etti. E, daha çok MHP ve olağanüstü hal kısmı dün görebildiğim kadarıyla televizyonlarda öne çıkartılan kısmı oldu. Bir yandansa kimin nasıl davranması, doğru davranışın ne olduğu falanla ilgili çok net bazı çerçevelerden de bahsedilmeye başlanması işin hakikaten tatsız taraflarından biri. Tam da demokratikleşme dediğimiz bütün o sürecin işin içinden çıkılmaz olmasına yol açabilecek durumlarda yaşanacakmış gibi görünüyor. Erdoğan medyanın bile nasıl haber vermesi, nasıl vermemesi, neleri gösterip neleri göstermemesi gerektiğine dair açıktan önerilerde. Bulunmaya başladı. İşin ironik tarafı antidemokratik önerilere yani o hal ilan edilsin olağanüstü hal ilan edilsin gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen e, önerilere mesela sert çıktı denirken bir yandan da antidemokratik önerilere sert çıkarken bir yandan da basının nasıl <gülüyor> meseleleri kapsaması <gülüyor> gerektiği konusunda ders vererek çok da demokratik olmayan bir Tavır sergiliyor denebilir herhalde değil mi? Ee, biraz bir garip bir halden bahsediyor olduğumuz çok açık ama zaten genel an anlamda hani e Erdoğan'ın bu demokratikleşmeyle ilgili gitgelli e bir konuşma cinsi olduğunu biliyoruz. Herhalde bunun parçası olarak görmek şu an daha mı iyi diye düşünmüyor değilim. Ama... Evet yani teröre rağmen demokrasiden vazgeçmeyeceğiz diyor mesela bir konuşmasında. Yani olağanüstü hal o hal terörün diline teslim olmaktır demiş. 3. dünya ülkesi olmayacağız. Demokratik açılımı terör örgütü için başlatmadık. Vazgeçmek ihanettir. Terör örgütü kirli odaklarla birlikte çalışıyor. İddianameler, deliller ortada diye konuşmuş. Yani bunlar iyi hoş laflar da mesela benim de e, takıldığım cümleler şunlar. Terörle mücadele sadece güvenlik güçlerinin işi değil. Muhalefet de medyada bu konuda kendisini taraf olarak görmelidir. Yani medyanın herhangi bir şekilde devletten yana ya da örgütten yana taraf olmak gibi bir hakkı var mıdır diye de hani çünkü medya dediğimiz şeyin de kendine göre bir etiği var ya. Ama teröre karşı diyor işte objektif bir tehlike olarak terörü koyduğu zaman. Bilmiyorum yani muhalefetle medyada bu konuda hangi konu bilmiyoruz kendisini taraf olarak görmelidir. Birlik beraberliğe her zamandan fazla ihtiyacımız olduğu dönemde şehit evine girip oradaki ayılıp bayılmaları göstermek. Terör örgütüne mi hizmet eder, ülkeye mi? Ya bizdensiniz ya onlardan hikayesi. Terör örgütünün amacı propaganda yapmak. Medya bilerek terör örgütüne yandaşlık yapmaktadır. Bu kadar ağır konuşuyorum dedi. Ee, yani hain edebiyatının hızla bir giriş yaptığı pisten bahsediyoruz bu durumda. Çünkü medya bilerek terör örgütüne yandaşlık yapmaktadır. Bunu da nereden anlıyor? Ee, şehit evine girip oradaki ayılıp bayılmaları göstermek. ...bilmem anlatabiliyor muyum ne demek istediğim... ...bence e, çok hayırlı bir gidişte... ...olduğunu söylemek mümkün değil çünkü... ...ne susturabilirler... E, ...ne de sustururlarsa... ...çünkü defaatle bunu yaptıklarını da gördük... ...bütün medyanın tek sıra askeri düzende... ...yayın yaptığı yıllardan zaten geliyoruz... E, ...işe yaradığını görmedik ama bunu... ...yani e, devletin propagandasını... ...bir tek devlet dinliyor... ...başka da kimsenin çok taktığı yok gibiydi... ...hatırlamak veya hatırlatmak... ...gerekirse... ...evet yani şey durumu var. öte yandan da tabii bir gene bir ihmal sorusu dile getiriliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Fikret Kara gözün yazdığına göre taraf gazetinden haberinde MIT uyarmıştı diyor. Yani Halkalı'daki servis aracının sürücüsü 6 aydır aynı güzergahı kullandıklarını söylemiş. Oysa Milli İstihbarat Teşkilatı olası saldırıya karşı 3 hafta önce güzergah, güzergahın günlük olarak belirlenmesini istemiş. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Mayıs ve Haziran'da yaptığı uyarıda iki ayrı uyarı vermiş. PKK'nın Başbakanlık, Bakanlar, Emniyet Müdürlükleri, Askeri Birlikler, Karakollar ve Kışlalara yönelik Eylem hazırlığında olduğu belirtilmiş ve güvenliğin artırılması istenmiş. Özellikle de şu nokta deniyor İstanbul'daki ihmali gözler önüne serdi. Polis ve askeri servis araçları örgütün hedefleri arasında deniyor. Servis araçlarının saat ve güzergahının günlük olarak değiştirilmesi bu açıdan önem arz etmektedir diyor haberde. Bu yapılmamış anlaşılan yapılsa ne, neyi değiştirebilirdi ne kadar değiştirebilirdi sonsuza kadar tartışabiliriz tabii ama. Ya bunların yapılması gerektiği herhalde çok açık bir yandan hani güvenlik önlemlerinin arttırılması ama güvenlikten kasıt tam da bu tip güvenlikler. Ee, ama bunun hiçbir işe yaramayacağını da en nihayetinde bilmek gerekiyor çünkü işte her gün yol değiştirmek için her günlük yol lazım herhalde yok. Bundan öte zaten mevzunu kendisini çözmekten öte mevzuya dair bir korunma noktası bu geçici olarak. Herhalde öyle algılamak lazım. Yani temel sorun hala aynı. Hak ve özgürlükler Kürtlerin talepleri ve bunların ne, ne şekilde sağlanacağı ve ne şekilde bir toplumsal barışa doğru gidilebileceği ya da gidilemeyeceği galiba. Evet. Bu böyle bir... Yani çok göz göre göre olduğunu da çeşitli yazılarda biz de, de çeşitli defalarda yani çeşitli yazarlar, köşe yazarları ve yorumcular kalem aldılar, dile getirdiler biz de aynı şekilde onların bir kısmını paylaşıp bir kısmında kendi yorumlarımızla katmıştık özellikle son artık şeylerin yani bütün o e, il başkanlarının belediye başkanlarının tutuklanmasından taş atan çocuklardan hı hı. onların sürekli hapishanelerde süründürülmesinden geçip e, bugüne kadar e, bir de ondan sonra işte açılım diye adlandırılan şeyde Kandil'den ve Mahmur'dan gelenlerin de kaçma ihtimaline karşı tutuklanmasıyla bunun göz göre göre bir gidişat olabileceği konusundaki kaygıları ifade etmiştik. Roni Margulies'te bugün benzer bir şeyi demişmiş zaten taraf gazetesinde. geliyorum diye diye gelen savaş diyor. Yani savaşın yeniden patlak vermesi devlet ve hükümet cephesinde şaşkınlığa yol açmış gibi görünüyor. Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Hakikaten <gülüyor> ya mesela bu taşeron maşeron falan muhabbetleri de var ya. Evet. Bunların hepsi de aslında bununla bağlantılı. İşte son dönemdeki. E, Birleşmiş Milletler'de İran'la ilgili verilen oy ve e, İsrail'le yaşanan Mavi Marmara krizi. Bunlar sebebiyle bunlar oluyor gibi bir şeyleri çok düzden koca koca adamların televizyonda birbirlerini anlattıklarını duymak mümkün. Halbuki örgütün hani <gülüyor> beğenmek, olumlamak, olumsuzlamaktan öte e, en azından iki aydır sürekli olarak açıkladığı şey buydu zaten. Tarih bile veriyorlardı ve Ateşkesi daha bundan hiçbirisi yoktu ortada. Ateşkes durduruyor. E, ateşkes bitecek. Ve e, Abdullah Hoca'dan aradan çekilecek falan filan diye devam eden açıklamalar zincirini e, söylüyorum. Ama bu işi taşerona bağladığım zaman bir böyle bir garip durumu oluşuyor. Ve ikincisi de 30 yıldır devam eden bir düşük yoğunluklu çatışma ortamından bahsediyorsak e, bunun bir tabanı olduğunu bunun bir e, Türkiye'de tabanı olduğunu fark etmek gerekiyor herhalde. Ya da İsrail'den veya İran'dan sızan ya da Amerika'dan paraşütte inen birileri mi? PKK'lar böyle bir şey olmadığını biliyoruz. Çünkü hani e, binlerce ölüden bahsediyoruz. E, örgütün daha kadrosunun yine gençlerden oluştuğunu biliyoruz ve bu durumda 30 senedir devam eden bir örgütlenme içinde gençler varsa katılım var demek oluyor bu, değil mi? Gibi çok düz mantıklarım var ama. Ve en az iki kuşaktır devam etti diyebiliriz herhalde artık. Diyemez miyiz? İşte yani 20-15-20 yaş arasında bir kuşak kabul edersek hı hı. 20 işte iki kuşa ikinci kuşak tamam yani birinci artık birinci nesil. Artık zaten bir şekilde yaşlılığa yani, doğru gidiyor. Evet yani yeni nesilde hiç savaşsız bir dönem görmemiş olan bir bütün nesil var gençler. Bu da tabii beyni de bütün sosyal şeyi de dokuyu da dumura uğratacak donduracak bir şey yani Margulyes'in yazısından tekrar bir iki kelimeyle dönecek olursak 3-5 e, cümlede özetlenebilecek bir süreç yaşadık diyor bu noktaya geleceğimiz aylardır belliydi Kürt açılımının ilan edilmesi ve buna uygun irili ufaklı adımların atılmasıyla birlikte Kürtler arasında barış umudu ve haklarının karşılanacağı beklentisi müthiş bir coşku yarattı bir yanda coşku bir yanda en azından tamam peki bir deneyelim duygusu da vardı. Açılımın arkasında dursaydı bu hükümet cumhuriyet tarihine Kürt sorununu ciddi olarak gündeme ilk getiren, ilk adımları atan ve belki de sorunu çözen hükümet olarak geçecekti. Hı hı. Çözseydi çocuklarımız büyüdüğünde bu memlekette hala AKP hükümeti olurdu diyor. Biliyorum bu son olasılık pek hoş değil ama itiraz etmekte zor olurdu doğrusu. Ya peki ne demekti açılımın arkasında durmak? Bir yandan Kürtlerin demokratik ve haklı taleplerini karşılamaya başlamak, kolay ve basit olanlarıyla başlayıp daha zor olanlara doğru ilerlemek, bunun ilk bir iki çekingen adımını atar gibi de oldu hükümet. Bir yandan da varsa bu adımlara itiraz edenler, Türkiye'nin o milliyetçi muhafazakar bölgeleri nerelerse, hükümet seferber olup oralarda demokrasinin, eşitliğin, Kürt haklarının Propagandasını yapmalıydı Bir iki çekingen adımını atar gibi oldu hükümet Sonra ne oldu Açılımdan vazgeçtiler diyor Bu en azından geçen 19 Ekim'den Habur girişlerinden beri Hükümetin uyguladığı siyaset PKK'yı askeri ve yasal yollarla tasfiye etmek Ama bu arada Kürtlere bazı demokratik haklar vererek Terör örgütüyle halkın arasına açmak bir yandan savaş yoğunlaşırken bir yandan da TMK mağduru çocuklar, yani terörle mücadele kanunu mağduru çocuklar hakkındaki yasanın meclise getirilmesi tam da bu siyasetin bir ifadesi. Peki niye vazgeçti? Bilemem diyor. Ama e, yani sonuçta işte biraz önce senin de değindiğin şeye değiniyor. Yine taşeron örgüt, İskenderun'a Mossad saldırısı gibi zırvalıklar anlatılıyor. Sanki Türkiye'de hiç kimsenin suçu ve hatası yokmuş gibi her şey için dış güçleri ve PKK'yı suçlamak ne kadar kolay. Açılımın arkasında durdunuz mu? Hayır. Kürtlerin sorunlarını çözdünüz mü? Hayır. Hayır. Erdoğan demiş ki terör örgütü de biliyor ki bu saldırılarla varılacak bir yer yoktur. Bu yol çıkışı olmayan bir yoldur. Bu tür kanlı saldırılar yıllardır yapılıyor. Peki kim kazandı? Hangi amaca ulaşıldı demiş. E, aynı soruları kendisine sorması gerekmez mi diye sormuş Margulyes'te. 25 yıldır savaşılıyor. Peki kim kazandı? Hangi amaca ulaşıldı? Niye vazgeçtiniz açılımdan? Şimdi kim kazanacak, hangi amaca ulaşılacak diye aslında cevabı bilinen retorik dediğimiz soruları sorarak bitirmiş yazısını. Hı hı. Evet, yani teröre rağmen demokrasiden vazgeçmeyeceğiz demek kolay aslında. Açılım biterse terör kazanır demek de kolay görünüyor ama asıl işine, işin özüne ilişkin bir şey söylediğini söylemek... Buna katılmak çok güç Yani açılım biterse ile ilgili herhalde söylenebilecek tek şey e, keşke başlasaydı bitip bitmemesi üzerine de bir şey konuşabiliyor olsaydık. Çünkü e, galiba açılımdan kastı Erdoğan'ın e, işte olağanüstü hal ilan etmemek e, bütün köylere asker yollamamak falan filan gibi bir şey ise bu zaten e, pek de açılım sayılmıyor. beklenen şey bu değildi. Çünkü e, çeşitli sosyal, ekonomik, kültürel sıkıntılardan bahsediyoruz. Hak ihlallerinden bahsediyoruz ve bunlara dair bir açılım, açılma bekleniyor idi. Aslında neyse. Bakalım ne olacak? Evet. Bu bir ara verelim. Tabii dünyada da gayet berbat şeyler oluyor. Hı hı. Hem dünyanın kendisine bizzat gezegene korkunç şeyler olmakta. Fışkırma devam ediyor. Bu arada da petrol yasağını e, Altı aylık bir memorandum getiren yani bir derin denizlerde petrol aramaya bir ara veren Obama'nın kararına bir hakim karşı çıkmış federal mahkeme biliyor musun onu? Hayır federal mi? mahkeme yok mutlaka iş bu iş için gerekir delme demiş mahkeme. Öyle mi? Evet. Hakimin yalnız petrol şirketleriyle yakın ilişkisi olduğu da tespit edilmiş. Bir ona da bakabiliriz. Afganistan Kuvvetleri ve NATO komutanı McChrystal acilen Washington'a çağırılmış. Hı hı. Küfür ettiği için başkana ve şeyi eleştirdiği için tam ben darbe sözleri filan ederken Amerika'da galiba görevden alacaklar mı belli değil. Ama Afganistan'ın bütünüyle Problemde olduğu da belli. Eh, Irak'ta da ciddi bir şey problemi var. Yine çok ağır bir, yine saldırılar, şiddetler, şiddet durumları var. Bir de onlardan bakabiliriz durumlara. Balyoz'dan da 12 tahliye daha olup sadece 2 kişinin tutuklu kaldığı Nöbetçi hakim Yılmaz Alpin daha önce 14 tahliye kararı verdi balyo davasında dün de Alp 12 sanığı daha serbest bırakmış böyle de bir gelişme var bunlar üzerinde biraz konuşuruz açık gazete. friend or two I love and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 Grateful Dead'den Black Peter adlı parçayı dinlemekteyiz. Grateful Dead'in iki önemli öncü kurucusundan biri Robert C. Hunter'ın doğum günü 23 Haziran 1941 ve onun Jerry Garcia ile birlikte bestelediği ve sözlerini yazıp söyledikleri parçayı dinledik. Black Peter. Evet Açık Radyo 94.9 Radyo.com ve saat 8.44'te devam ediyoruz. Baya ağır bir ortamın her boyutuyla hepimizi sardığı da söyleyebiliriz. Bunu tekrarlamakta da bir fayda yok. İçerici bir şeyler bulmaya çalışabiliriz. Afganistan'daki en üst düzey komutan General Stanley McChrystal Washington'a çağrılmış. McChrystal, Obama yönetiminin üst düzey birkaç yöneticisini de ağır şekilde eleştiren, onlarla hatta dalga geçen lafları da söylemiş. Rolling Stone dergisiyle yapılmış bir mülakatta bazı yetkililerle alay etmiş. Amerika'nın Kabil Büyükelçisi tarafından da ihanete uğradığını hissettiğinde söylemiş. Bir... Değerlendirme hatası olduğunu söyleyip özür dilemiş Mac Kristal ama sen bir gel diye konuşalım diye çağırmışlar Washington'a. Bunun da büyük ihtimalle istifa ile sonuçlanacağına dair yorumlar çok fazla. İstifa mı azil mi? Ya benim gördüklerimde daha çok istifadan bahsediliyor. Herhalde azil olmasın diye hani istifanı kendim ver durumu. Bu arada Mac Kristal Rolling Stone'da söylediği sözler için de özür diledi. Evet. Yani hani niye özür diledi? Zaten Rolling Stone'da niye bir generalle röportaj çıktı falan? Neyse. Böyle garip garip durumlar. Yani özür dilemiş ve mesela şey diyor bir yerde başbakan, şey başkan yardımcısına hakkında ne diyorsunuz diye. O da kim demiş mesela. Bir Baydın Biden hakkında çok da haksız sayılmaz öyle biri pek bilinmiyor, ortalıkta görünmüyor. Ama tanıdığımız biri. Yani evet. bir yandan herhalde yani. da tanıyordur. Demeye çalıştı. O değildir. Evet, değil. Robert Gibbs'e de sormuşlar. Ya yani mesela I şey, I diye birisi vardı. Amerika'nın eski büyük gazetecisi ve şiddetle eleştirmişti şey Amerika'nın yeni Afganistan stratejisini hı hı. asker göndermeyi filan. Carl Ikonberry ona da onu da çok severim Carl'ı yıllardır tanıyorum ama böyle bir şey de kimseye bize söylememişti diye kendisi de zaten eski bir Afganistan komutanı Beyaz Saraya da Hamit Karzai'nin Afgan başkanının güvenilmez bir partner olduğunu ve bataklığa açık uçlu bir bataklığa çekeceğini Amerika'nın bu asker artırmanın söylemiş biriydi kızmış on binlerce kişi daha yeni asker istiyordu yeni strateji adı altında yeni asker zaten başka da bir şey söylemiyorlar işte böyle yani peki Robert Gibbs'e sormuşlar Beyaz Saray ya da Beyaz Ev basın sözcüsüne ...nasıl sekreteri diyorlar ona. E, büyük, de, derin bir hataydı demiş... ...McChrystal için. Peki istifa mı, azil mi ne diyorlar? All options are on the table demiş. Hı hı. Yani bütün seçenekler masada, o lafada... ...bayılmamak elde değil. İnsan hayran olur, bayılır böyle şey yapıyor. Evet... NATO Genel Sekreteri Anders For Rasmussen başka favorilerimizden biri ve Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai hem McChrystal'ı hem de askeri stratejisine tam güven duyduklarını belirtmişler. Ma -ma Biz arkasındayız demişler McChrystal'ı. İyi değil mi? Ee, yani... Aslında neyin tartışıldığını tam anlamak kolay gelmiyor bana. Şimdi ne konuşuluyor? Yani Mark Crystal, e, saygısız davranan bir general. Çünkü başkanla ilgili ve e, işte kabinesiyle ilgili çeşitli şakalar yaptı uygun olmayan. E, bu sebeple de işte danışmanı da istifa etti falan filan. Eyvallah bunlar olay. E, ama asıl tartışılan şey galiba Afganistan'da e, Obama'nın gayet gayet komik bir strateji uyguluyor olduğuna dair. Orada e, komutan olarak koyduğu generalin dahi. ...popüler e, dergilerde konuşuyor olması. Değil mi? Evet. Yani hani asıl mevzu galiba e, çökmüş olan bir savaş stratejisi ve kaybedilmiş savaş. Çünkü McChrystal şunu söylüyor. E, orada savaşan bizleri kendi askerlerini bile ikna edemiyor bu savaşı kazanacağımıza dair. Kim edebilir? Gibi sözler söylüyor ki e, sanırım bunlar yaralayıcı olmuş olabilir hükümet açısından. Darbe yapmayı planlıyor mu sence? McChrystal mı? Ya bilmiyorum şimdi Barossoy'la konuşsun bu konuyu daha çok. Ee, bakalım İspanya'da mı önce olacak, İtalya'da mı, Yunanistan'da mı yoksa Amerika'da mı? Değil mi? Her yerde darbe oluyor. Ne denebilir ki? <gülüyor> bu operasyonun adı ne? Thunderbolt. <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, yalnız çok ağır e, durumlar var. Yani bir zamanlar Harry Truman'ın... ...komutan Douglas MacArthur'u... ...Kore Savaşı'nın... ...duruk noktasında görevden almasına... ...benzetenler de var. Mesela... ...politiko.com diye bir site var. Orada... ...Glen Thrush adlı yazar... ...böyle kalemi almış. Yani bu yalnız... ...Beyaz Ev için... ...yani o Obama yönetimi için... ...çok kötü bir... ...utanç verici bir durum olmakla kalmıyor... Aslında Barack Obama'nın iyi savaşı Afganistan'da ne biçim tepe taklak gidiyor onun da bir göstergesi diyor. Yani kronik bir başkanlık ve liderlik krizini kriziyle de kıyaslanabilir. Mesela Abraham Lincoln'ın açması iç savaş sırasında sürekli olarak genelkurmayını kamuoyunun, kamuoyunun baskısına göre değiştirmek zorunda değişen baskısına göre o da sürekli genel kurmayını değiştirmek zorunda kalırmış ee, ve her şeyden önce de nasıl bir kanlı savaşı kaybetmeyi de göze alamayacak kanlı bir savaşı nasıl kazanmanın yollarını ararken durmadan değişiyormuş şimdi mesela e, çeşitli insanların görüşlerini de almışlar Afganistan tam bir yıkıntı halinde ve giderek kötüye gidiyor. Hı hı. İşin daha da kötüsü başkan da bu konuda iç çatışmalara boğulmuş durumda demiş Steve Clemens diye birisi. New America Foundation adlı kuruluşun çalışanlarından biriymiş. Ama iyi bir tarafı da var demiş. Afganistan üzerinde yazan, yazan bir uzman bu. İyi bir tarafı da var. Başkan artık kendisini yeni bir politikaya adayabilir. Bu herifi atabilir ve yeni bir şeyle başlayabilir demiş. Nasıl yapacaksa onu? Yani çok zor yeniden reset düğmesine yeniden başlamak, basmak ama McChrystal'ı atmadan hiçbir şey yapamaz demiş. Böyle de ilginç bir şey var. Tabi Afganistan'da daha dün 9 NATO askeri öldü bildiğim hatırladığım kadarıyla. Yani bu ay sadece 62 NATO askeri 41'i de Amerikalıydı. Yani berbat gidiyor aslında orada hı hı. Amerikalılar açısından da savaş. Yani belki de 9 yıllık bu savaşta Haziran en fecisi olabilecek gibi gözüküyor diye de haberler vardı. En yani yüksek sayı olarak hı hı. yani. Ama bir yan, öbür taraftan bir de Afganistan'ın içine bakarsak yeni rakamlar geldi. İnsan hakikaten inanamıyor. Yani bunca yıllık işgal, istila işgal ve çarpışma Afganistan'ı yeryüzünün belki de en yüksek uyuşturucu bağımlısılarının bulunduğu ülkelerden biri haline gelmiş. Eğer birincisi değilse. Yani Birleşmiş Milletler'in Drugs and Crime diye yani uyuşturucu ve suç diye bir kuruluşu var. Onun yetkilileri demiş ki şu anda 800 bin erişkin Afgan aşağı yukarı bu sayı yani eroin, haşhaş ve diğer uyuşturucuları kullanıyorlarmış. Bu da ülke nüfusunun %7'sine tekabül ediyormuş. Ağır bir durumdan bahsedeceğimizi söylemiştik ama yani. Bir de Afganistan'da bir ilginç şey çıkmış ortaya. Afgan e, ayaklanma takımı ile Taliban'ı destekleyen ya da desteklemeyen ama ayak, Amerikan işgaline karşı çıkanlara hı hı. arada para veriyorlarmış Amerikalılar. Bu da açığa çıkmış bir kongrede yapılmış. Amerikan ne parasıymış bu? Nation dergisinden e, savaş ağlarına. Evet. Raşit Dostum'a filan belki bizim de dostumuz olan Raşit Dostum'u da hatırlayalım burada. Onlara para veriyorlarmış. Yani araştırmacı, gazeteci Aaron Roston, Pentagon'daki bazı sivil taşeron firmalar Afganistan'da e, şeyleri korusun diye. Hı hı. Mesela... ...yoldan geçerken depoları... ...eşyayı falan korusunlar diye... ...para veriyormuş... ...isyancılara. Nasıl bu? Bizim Güvenlik için. şirketleri yani. Taşeron derken yani her yerde, Taşeron başka türlü... ...bir taşeron durumu. Bizdeki zaten... ...gizli özneli. Cemil Çiçek açıklamıştı ama... E, ...ne açıkladığını kendisi de... ...açıklayamayacağını hükümette olduğu için... ...açıklamıştı açıklamasıyla birlikte... Bizim açımızdan çok açık olmamıştı durum sonunda. Evet. Bu daha açık galiba. Evet daha açık. Afganistan'da da Sağlık Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisi bir bomba patlaması sonucu hayatını yitirmiş. Bir de Taliban'ın yeni atadığı Mali işler Sorumlusu tutuklanmış Helmand ilinde bir operasyonda. Bir de İngiliz askeri ölmüş yeni. Afganistan'da durum bu şekilde yani diyor. Bu şey BP'nin deliğini kanayan şey filan daha sonra konuşabiliriz herhalde. Hı hı. Ee, Kuzey Irak'tan PKK'ya bir kınama gelmiş. Maliki rahatsızlığını belirtmiş Irak Başbakanı. Irak toprakları üzerinden komşu ülkelere düzenlenen terörist saldırılardan rahatsız olduklarını ama bu gerekçeyle sınır ötesinde yani yapılan operasyonları da kabul edemeyiz demiş Irak başbakanı Nuri El Maliki Iraktan da bu şekilde haberler geliyor. Evet peki bence bir ara daha verelim. Irak'ta dün çalamadığımız bir şarkıyı çaldım. Irak'ta bir bombanın patlaması sonucunda ölen bir sanatçı kızın için kız için yaptı. Chris Christopher'sın yazdığı güzel bir şarkı vardı. The Circle diye halka Leyla Altar için yap yapılmış ve Arjantin'deki kayıplar Los Olvidados ve bütün kayıplar için aslında yapılmış. Hoş bir şarkısı vardı. Onu dün çalamıştık. Bugün çalalım. Biraz hüzünlü bir balad. Ama onla da bu arayı vermiş olalım o müzikle. Chris Christopherson'dan dinliyoruz. You know, uh, one of the first things that uh... President Clinton did when he took office was uh, to fire a couple missiles off at Baghdad in response to a trial that was going on in Kuwait concerning uh, an alleged assassination attempt against uh, George Bush Sr. And uh, I don't know why they did you know what they were trying to do I guess show them we meant business or something uh, and whatever they were aiming at what they hit was the home of Of a woman who uh was a beloved artist uh national treasure, and I believe she was a Minister of Culture, anyway, it he killed her and her husband and wounded their children and I didn't catch the name during the newscast, and I just had a feeling I wasn't going to ever <laughs> know that name because they weren't going to repeat it, you know, and I couldn't find it in the newspapers or anywhere and And over time, I begun to think I was hallucinating it, or I had hallucinated it. it uh, and then I read about it in in Howard Zinn's uh, updated People's History of the United States, and he and again he didn't mention her name. And so it was some years before I found out uh, her name was Leila Al Altar. And uh, we ought to know the names of our victims. And, and it made me think of the people down in Argentina that come down and carry the names of their relatives who, who have uh, been disappeared. They carry them in a circle around the plaza on Sundays. And so I wrote this song for Leila Altar and Los Olvidados. ¶¶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 It was my duty to do my job well Not I said the leader who ordered the slaughter I'm saddened it happened but then war is hell Not I said the others who heard of the horror Turned a cold shoulder on all that was done all the confusion, a single conclusion, the circle of sorrow has only begun. And in Argentina, straight to the circle on Sundays, down through the canyons they come, there names of their mothers and daughters, names of their fathers and sons.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 Gone from the face of the earth With no trace left behind them To mark with a stone And the faces of los olvidados Only survivors recall But for the pain and the heartbreak Did they matter? Slowly the circle of sadness Spins in the Plaza Mayor Lonesome remains of the madness And pain in a world gone insane in a war And a song for the broken survivors Dancing alone in the dark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 Açık Gazete Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mithat günaydın, günaydın. günaydın Evet çok iyi, hoş günler yaşadığımı söylemedi doğrusu Evet e, Açılım nereye, nereye gidiyoruz sorusu üzerinde Açılım var mıydı? Var idiysa ne oldu ve nereye? Evet, e, açılım aslında örnek bir şekilde vardı. E, şimdi ben son bir yıldır ya da geçen Ağustos'tan bu yana e, yazılanlara, çizilenlere dün gece baktım. Kendi yazdıklarıma da baktım. E, Açılımın kaderinin PKK sorununa nasıl yaklaşılacağına bağlı olduğunu çok baştan beri söylediğimizi görüyorum. Ee, aslında bunun herkes farkındaydı. Adını koymasa da meselenin gelip PKK ne olacak ya da dağdan inişler nasıl sağlanacak sorusuna takıldığını, orada düğümlendiğini biliyordu. Ee, aslında e, bu, her iki tarafta da bu böyle. Yani herkes dediğinde sadece e, devlet veya hükümet tarafını kastetmiyorum. E, PKK'da da Türk siyaset çevrelerinde de aynı hava vardı. Aynı soru e, merkezdeydi. Hatırlarsınız bir Ağustos'ta Polis Akademisi'nde İçişleri Bakanlığı'nın katıldığı bir çalıştay yapıldı. Evet. E, bizler de ben de davetliydim. Ondan bir hafta önce de Diyarbakır'da e, Demokratik Toplum Kongresi'nin davetiyle toplanan bir çalıştay vardı. Orada da çok çeşitli Kürt siyasetçiler, çeşitli çevrelerden Kürt siy e, siyasetçiler vardı. Ben de davet edilmiştim. Yani Bir Kürt siyasetçi olarak değil, sorunla ilgilenen bir biri olarak çağrılmıştım. Orada gördüğüm hava şuydu, e, bir açılım başlatılacaksa bunun... Asıl amacının Kürt siyasetini öyle tanımlıyorlar. Kürt siyasetini zorla veya çeşitli yollarla tasfiye etmeye mi genelde yoksa gerçekten silahsızlandırma gibi yani örgütün zorla tasfiye değil siyasallaşarak dağılmasını mı öngöreceği önemli deniyordu. Ancak hemen hepsinde ciddi bir kuşku olarak zorla tasfiye hesaplarının yapıldığı görüşü hakimdi. Bu ilk Diyarbakır'daki, Diyarbakır'daki toplantı tam çalıştay adı evet. öyleydi. Tam bir hafta önceydi. Daha sonra Ankara'daki çalıştaya davet edildim. Orada da e, Diyarbakır'daki havayı aktardım ve açılımın, kaderinin e, çok büyük ölçüde Tasfiye kelimesine bağlı olacağını söyledim. Eğer e, yine eskiden yapıldığı gibi sadece güvenlik ve diplomasi önlemlerine ağır ver, ağırlık verilirse, yani ABD, Irak Ulusal Hükümeti ve Irak Bölgesel Kürt yönetimiyle diplomatik ilişkiler e, daha ileri aşamaya götürülür, oradan operasyonların da desteğiyle PKK'nın teslim olacağı şartlarında yatılmaya çalışıldığı bir proje, bir plan devreye sokulursa bunun ters tepebileceğini hatta çatışmaların veya silahlı eylemlerin bundan öncekinden daha sert bir şekilde yeniden başlayabileceği ve ihtimalinden söz ettim. Ve kilit sözcüğün Burada tasfiye olduğunun altını çizmek gerektiğini belirttim. Şimdi bütün bunları niye anlatıyoruz? Tabii e, buraya neden geldik, nasıl geldik sorusu önemli. E, Nerelerde ne yanlışlar yapıldığı sorusuna cevap aramak önemli. Aksi takdirde buradan çıkmamız çok zor. Nasıl çıkacağımızı belirlememiz çok zor. E, PKK'nın yayınlarını, HÖC'a'nın açıklamalarını... Biraz takip edenler bilirler ki başından beri PKK kendilerini de sürecin içine katacak bir silah bırakma programına hazır olduğunu belirtiyor. Ne kadar samimi olduğunu şüphesiz belli bir proje hayata geçirilmeden veya denenmeden anlamak mümkün değil. Ama Öcalan'ın son 18 Haziran açıklamalarında ilginç ifadeler var. Onlara bakarsanız hala eğer meclis karar, karar alır, hükümetten temsilci kendisiyle görüşürse, e, silahlı e, adamların hepsini belli bir bölgede toplayacak gücü olduğunu belirtiyor hocam. Yani ben bunu üç gün içinde gerçekleştiririm diyor. E, hatta e, Birleşmiş Milletler veya NATO'nun denetiminde bir bölgede toplamayı sağlarım diyor. Bir adım öteye geçip bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de görebileceği bir şekilde yapabilirim. Yani bu silahlı elemanların toplanacağı bölge Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de görebileceği bir yer olabilir falan diyor. Şimdi bütün bunlar... Bunları, e, bunları Abdullah Öcalan ne, ne zaman... E, üç, üç gün önceki 5 gün önceki Havukat görüşmesinde evet, evet, evet, Fırat Haber Ajansı'nda yayınlanıyor bu görüşmeler biliyorsunuz. Evet. Aslında her yerde takip ediliyor. Şimdi şu soru akla geliyor tekrar tekrar. Neden bu denenmiyor? Yani eğer sorun şiddeti bitirmekse, eğer sorun silahların susmasını sağlamaksa, amaç buysa, e, açılımı için yapılır, bunun için yapılır. Nihai amacı budur aslında. O zaman neden bu denenmiyor? Denenip e, görülmesi ne kaybettirir? Eğer başarısız olunsa bile Yani Öcalan Bu sözünü tutamayacak durumda olduğu Öcalan'ın bu sözü tutamayacak durumdu, durumda olduğu Sonradan anlaşılsa bile Sonuçta Türkiye'nin Kürtlüğüyle Türkiye Bunu denemekten kaybedeceği Bir şey olduğunu düşünmüyorum Şimdi böyle baktığımızda Tekrar geriye dönüp bir düşünelim e, Açılım ne için yapıldı Kürt sorunu çözmek için Peki çözüm ne Çözümlerden herkes kendine göre farklı bir şey anlıyor. Çok kabaca şöyle diyelim. Türk tırnak içinde, Türk kamuoyunun beklentisi esas itibariyle silahların susmasını sağlamak. Yani ortalama Türk tırnak içinde söylüyorum bu Türk ve Türk kelimelerini. Sadece şematik anlatımı kolaylaştırsın diye yapıyorum bunu. Ortalama Türk'ün... Esas derdi ben çocuğumu askere gönderdiğimde gözüm altında kalmasın. Ben çocuğumun oradan sağ salim döneceğini bileyim. Bu kadar basit bir beklenti diyelim buna. Kürt tırnak içinde yine Kürt kesimindeki beklenti kimlik haklarım tanılsın, daha serbest yaşayayım, işte biraz daha refah olsun şeklinde özetlenebilir. Ama... Bu meselenin her iki taraf açısından da her iki basit hedefe doğru akabilmesi için de silahların susması şarttır. Silahları susturacak bir proje oluşturmadan e, bu hedeflere varmak da mümkün değildir. Yani açılıp yapmak da o zaman pek mümkün e, hale, pek anlamlı hale gelmiyor. Açılım burada kilitleniyordu. Ya gerçekten büyük bir çıkmaza doğru ilerleyecekti ya da böyle bir projeyi hazırlamış olsaydılar o zaman bu mevsimde silahların konuştuğu değil tam tersine sustuğu bir ortamı yakalamış olacaktık. Peki baştaki soruya bir cevap denersek neden denenmiyor sence? şu orada e, galiba birçok faktör var. Öncelikle e, AKP'nin e, kararlı bir duruşu olduğunu düşünmüyorum bir. Baştan itibaren e, özellikle silahsızlandırma konusunda kendisine yönerebilecek milliyetçi ulusalcı sert tepkileri göğüsleme hazırlığı yeterli değildi. Ee, eğer kararlı bir proje oluşturmuş olsaydı AKP e, bu tepkileri bir süre göğüslemeyi göze alabilseydi mesela habur dönüşü o tepkileri bir süre o tepkileri bir süre direnebilseydi muhtemelen o gelişlerin e, arkasına gelirdi. Yani devam ederdi. Bu bir eee AKP çeşitli nedenlerle bunu gözü alamadı. bir defa e, çok büyük bir risk altına gireceğini e, hesaplıyordu. Yani PKK ile el altından görüşmeleri e, bir yandan sürdürerek diğer yandan silahsızlandırma programını destekleyecek siyasal açılımları yapması tutarlı ve öngörülü uzun vadeyi düşünen bir siyasete bağlıydı. AKP'nin yapısında bu zaaf baştan beri var. Çok uzun vadeli programlı bir demokrasi e, politikası izleyemiyor. Bütün politik sorunlarda ciddi tepkilerle karşılaştığında frene basıyor. E, bir, bir yanı budur. Diğer yanı tabii e, açılıma özellikle CHP ve MHP çevrelerinin, bilhassa MHP'nin, gösterdiği çok sert, gerçekten fazla sert tepkiydi. AKP'nin kendi tabanında milliyetçi bir e, e, kesimin bulunduğu da e, herkesin bildiği bir şeydir. Sadece tabanında değil, meclis grubunda da var. Hı hı. Şimdi bu dengeleri ayarlayamamaktan bir ürkeklik, bir korku duyulduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir risk Almak gerekiyordu ya da risk aldığı düşüncesine yakın olmak gerekiyordu. AKP bu riski en kritik noktada almaya yanaşmadı. Yani e, el altından dolaylı ve doğrudan görüşmeler yoluyla PKK'yı ikna ederek dağdan indirecek bir program hazırlamayı göze alamadı. Bu programı biz silahsızlandırma diyoruz. Evet, bu noktada ufak bir parantez açabilir miyim? Elbette. Ee, yani e, bu ilk açılım adı verilen e, önce Kürt açılımı sonra demokratik açılım filan denen şeyi yaparken e, buna, bu işe girişirken AKP e, bir risk hesabı e, yapıp bunları da öngörmemiş miydi acaba? Bana göre AKP e, bu risk hesabını yaparken daha çok başka siyasi hesaplar da yaptı. Şöyle söyleyeyim, AKP'nin Kürt politikasının önemli bir ayağını kurulduğu tarihten bu yana şu nokta oluşturuyor. Kürt siyasetini, yani Kürt sorununu temsil eden en güçlü damarı etkisiz hale getirmek, Kürt temsilini kendi içinde toplamak yani bir tür Kürtlerin temsilcisi olarak da kendisi çıkmak ve böylece Türkiye'de gerçek anlamda hegemonik parti olmak. Böyle bir hedefi vardı. Ben e, bu görüşlerimi AKP'nin ilk yıllarında da yazmıştım. E, uzun süre aslında Kürt siyasetini tasfiye üzerine bir politika kurdu AKP. Bu politika ne zaman çöktü? Bana göre 29 Mart yerel seçimlerinde çöktü. Bütün yüklenmelerine, bütün yoğunlaşmalarına rağmen DTP o seçimlerde hesaplamadıkları bir başarı kazandı. Hatırlarsınız Diyarbakır'ı istiyorum, Diyarbakır'ı evet. alacağım şeklindeki ihtiraslı yaklaşımını Başbakan Erdoğan'ın. O sadece Diyarbakır bir serisi değildi. Diyarbakır alsaydı Kürt siyaseti nasıl olacaktı şimdi diğer risk diğer gönder risk almaması bu hesapla şöyle bağlantılı bence başbakan veya AKP kurmayları bir yandan demokratik reformlar Kürt sorununda şimdiye kadar atılmamış adımlar atılmamış adımlara girişirlerken öbür yandan diplomasi ve operasyonlar yoluyla da PKK'yı sıkıştırmayı düşündüler. Şimdi e, bu eski stratejidir diyeceğiz ama o kadar değil. Yeni, yeni boyutu şudur. Şimdiye kadar eski yönetimler döneminde gene diplomasi vardı, gene operasyonlar vardı ama bugün yapılan ya da bu hükümet döneminde yapılan reformlar gibi, reformlar yoktu. AKP hem Batı kamuoyuna hem Türkiye kamuoyuna bu reformlar yoluyla güvenlik ve operasyon politikasını daha iyi kabul ettirebileceğini, Kürtler içinde de daha fazla destek bulabileceğini hesapladı. Hı hı. Ee, o nedenle özellikle Davutoğlu politikasının bu yönde olduğu e, hükümette yakın kaynaklardan tırnak içinde e, gelen bir bilgidir. Yani hükümeti yakından izleyenler bunu bilirler. İşin bir boyutunda tabii hükümet var, diğer boyutunda PKK var zamanımız e, hani bitmeden evet, o, evet. ona da girelim. Çünkü sonuçta e, şi, hükümet açısından şu kadarını söylemek gerekiyor. E, bu hesabın tutmayacağını e, nasıl öngörmediler? Bu, bu gerçekten büyük bir e, basiretsizlik bana göre. Çünkü PKK'nın e, bu, bu bölgede, ee, bu süreci şiddeti yeniden tırmandırarak e, çökertme gücü olduğunu e, herhalde en e, sıradan güvenlik uzmanı da görebilir. E, eğer PKK'nın açıklamaları takip ediliyor olsaydı ya da ediliyordur zaten çok dikkatli. Bu yönde tehditler savurduğunu işin başından beri fark edebilir. Şimdi gelelim PKK'ya. Evet. <gülüyor> Nedir hedefleri diye sormak gerekiyor ilk başta. Herhalde ne yapmak istiyorlar sorusunu sorarsın sen de şimdi değil mi? Hı hı. Ne, ne istiyorlar? Bununla nereye varmak istiyorlar? Benim görebildiğim aslında öyle çok büyük hedefler yok. Baştan beri istedikleri iki önemli şey var. Biri Öcalan'a tırnak içinde rahat ve mutever bir konum temin etmek. İkincisi PKK'nın siyaset, bizatihi örgütün siyaset yapabileceği şartları oluşturmak. Yani Öcalan'a tedirici bir serbestlik yani ne zaman gerçekleşeceği şartlara göre belirlenecek bir af kendileri için de siyasete doğrudan girmelerini sağlayacak düzenlemeler. Ama bütün bunlar yapılırken de kendilerinin bu sürece dahil edilmesi taleplerini, beklentilerini bence bu noktalarda toplayabiliriz. Bunun dışında büyük hedefler, siyasi hedefler var mı ben sanmıyorum. Öcalan'ın açıklamalarına baktığımızda son açıklamada da tekrar ediyor. Biz ayrılıktan yana değiliz. Ayrılmaktan yanayız. Birlikte yaşamak istiyoruz. Fakat bu eylemler ile bu sözler birbirini tutmuyor. Eğer ayrılmaktan yana değilse Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleyecek ağırlıkta, çapta eylemler yapmayı nasıl açıklayabilirsiniz? Çünkü bu eylemler e, fiili bir iç savaşa yol açabilir. Kimse e, böyle bir durum ortaya çıkmaz diye kendini avutmasın. E, e, Ertsemberger'in bir sözü var. İç savaşa her zaman bir azınlık ister yüz kişiden birinin bunu çok istemesi Yete, başlatmak için yeterlidir. Yeterlidir evet. Yani çok zor bir iş değil. Çok onun. zor bir iş değildir. E, fakat çok büyük bir yıkımdır. Yani bunun hele Türkiye gibi bir toplumda, bu kadar iç içe geçmiş bir toplumda sonuçlarını konuşmak bile dehşet vericidir. Evet. Çünkü öyle bir yıl, on yıl, yirmi yıllık bir tahribat değil. Belki Asırlar sürecek bir yıkım yaratacaktır Şu sözü de hep tekrar ediyorum İç savaşların kazananı olmaz Bu iç savaşlarda yıkım ile öz yıkım arasındaki fark ortadan kalkar Her yıkım eylemi aynı zamanda bir öz yıkımdır Bir kendini yıkmadır Şimdi PKK'nın iç savaş kartını oynadığı ilk durum değildir bu PKK kendisinin üzerine çok gelindiğinde iç Savaş kartını oynamıştır şimdiye kadar. İç Savaşı bir şantaj, bir tehdit olarak kullanmıştır. Ama kritik noktalarda geri çekilmiştir. Sadece PKK kullanmamıştır bunu. Aslında silahlı kuvvetler, MHP falan gibi güçler de iç Savaşı diğer tarafı korkutmak için diğer tarafı sindirmek için bir tehdit olarak kullanmışlardır. Ancak bugüne kadar e, bu kartı şantaj olarak kullanan her kesim kritik noktada durmuştur. Geri çekilmiştir. Oysa e, 25 yıllık bu öfke birikimi geri çekilmeyi artık imkansızlaştırabilecek bir ortam yaratmıştır. Bunu görmek lazım. Yani PKK bu şantajı yapmakla masaya oturabileceğini, biraz önce sıraladığım hedeflere ulaşabileceğini düşünüyorsa herhangi bir savaş başlamadan bunları elde edebileceğini hesaplıyorsa çok ciddi olarak yanılıyor. Çünkü artık e, Türkiye'nin hiçbir kesiminin yani Kürtlerin de Türklerin de e, bu, bunu kaldırabilecek halleri kalmamıştır. Eee İç savaşı isteyen yüzde kararlılığı çok artmış olabilir. O yüzde biriler bizatihi artmış olabilir. Artmıştır da büyük ihtimalle. O zaman hiç kimsenin hiçbir şeyi elde edemeyeceği bir e, kör dövüşe, bir kör boğazlaşmaya ülkeyi sürüklemenin vebali de çok ağır olacaktır. Burada özellikle PKK'nın ve Kürt siyasetinin. Başka bir yol geliştirmesi. Başka bir hat tutturması gerekiyor. Şiddeti bu şekilde bir şantaja bu şekilde ağır bir tehdit aracına dönüştüren yaklaşım da tıpkı devletin 25 yıllık yaklaşımları gibi bir ezberden öteye gidemiyor. Ne zaman sıkışsa ee, yeniden çok daha fazla can alan, çok daha fazla kayıp yaşatan yollara mı gidecek? Bu mudur büyük siyaset? Bu mudur hani, Türkiye'nin e, demokratik cumhuriyet, Kürt'üyle Türkiye'de barışık bir demokratik cumhuriyet olmasına giden yol? Şimdi e, o zaman toparlayalım galiba süremiz bitiyor değil mi? Evet, bitmek üzere. Evet, şimdi bir anda e, devlete, hükümete şu çağrıyı yapmak lazım. Bu sorunu yaratan yöntemler bu sorunu çözemez. Bu sorunu yaratan yöntemler nelerdir? Bu sorunu yaratan yöntemler bütün askeriyet etbirler, olağanüstü hal rejimleri, baskı, inkar, operasyondur. Bu sorun bunlardan bu hale geldi. Şimdi bir sorunu yaratan nedenlerle bir sorunu tedavi etmeye kalkarsanız ancak hastayı Öldürürsünüz yani başka bir noktaya varmanız mümkün değil bu toplumu parçalarsınız fiilen bir bölünme yaratırsınız öbür yandan e, silahları susturmak için bugüne kadar dünyada denenmiş yollar da o kadar çok sır değildir birleşmiş üretlerin bir departmanı var e, bu dünyadaki bütün birikimleri teorik ve pratik, pratik birikimleri silah bırakma konusunda. Bu tür sorunlarda silahları nasıl bırakılacağı konusunda. Bir departmanı var, DDR diyorlar ona. Ee, başka ülkelerin tecrübeleri var. Bizim e, kafamızı kuma gömerek bütün bu evrensel birikimi, tecrübeleri görmezden gelme lüksümüz yok. Yani eğer silahsızlanma sağlanacaksa bunun için elbette PKK ile de görüşmeyi, Elbette Öcalan'la görüşmeyi hesabı, hesaba katmak, daha doğrusu programa koymak lazım ki şimdiye kadar zaten bunların sürekli yapıldığını herkesten biliyor. Evet, peki son bir şey. De... Son, son bir şey, <gülüyor> e, e, toplumun çaresizce gelişmeleri seyrediyor olması belki de şu an bizim en fazla e, hüzün duymamız gereken noktadır. Yani savaşı istemeyenlerin sesi. Galiba şu şartlarda e, savaşın tırmanmasını isteyenlerin sesinden daha az çıkıyor. Biz Türkiye'de demokratik bir cumhuriyet içinde barışçıl bir yaşamı barış içinde bir arada yaşamayı isteyenler nasıl daha fazla sesimizi çıkarabiliriz? Savaş tamtamlarının susmasına nasıl e, katkıda bulunabiliriz? Bu soruyu hepimizin kendimize sorması gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler Mita Hanım. Hüseygarım yani zor bir konu. Zor günler yaşıyor Türkiye yine. Umarım gene bir konuşabiliyor evet, olmak bunu. Evet, zaten. evet. O da çok önemli dediğin doğru. Konuşmanın önünün kesilmesi galiba sonu daha kötü hale getirmeyi yaklaştıracak bir adım olur, evet. bir ihtimal olur. Çok teşekkürler. İyi yayınlar, iyi günler. Hoşça kalın. Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete Sure. got out of Great out of shine from sea to shadow sea Got a go to Tulsa, First trade we red Go set off one old -on score small prayer. Ain't a place a man can hide we'll keep him from the sun. Ain't a bed can't give us rest now. You keep us on the run. Jack Straw adlı parçayı dinledik The Grateful Dead grubundan dinlediğimiz bugün dinlediğimiz üçüncü parçaydı ve gene bestecileri arasında Hunter yer alıyordu zaten Robert C. Hunter'ın da doğum günü olduğu için onun bestelerinin de ağırlıklı olduğu bir parçalar dizisi seçtik sizin için Jerry Garcia ile birlikte Grateful Dead grubunu kuran Robert Hunter'ın doğum günü bugün. 1941 doğumlu kendisi. Devam ediyoruz programımıza Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com ve aynı zamanda da Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Şimdi federal mahkemenin başkanın kararını iptal etmesi gibi ulan üstü ilginçlikte bir haber var. Onu da iki sıkı da ele alalım. Bir bölge mahkemesi. Louisiana Doğu Bölgesi Mahkemesi Başkanı ya da işte onlar tek yargıçlı oluyorlar galiba. Hı hı. Yargıç, diyorum, yargıç Martin Feldman 6 ay süreyle bir moratorium yiyen yani derin denizde sondaj yapılmasına yasak getiren ona doğrusu bir andıç getiren. Obama yönetiminin kararını bir şey bütün sayısız miktarda şirkete verilmiş aslında şeyler üzerinde günlerdir durmakta olduğumuz bir şey yani bu sondaj çalışmalarını bitmek tükenmek bilmez bir kar hırsıyla enerji çıkarabilmek için gittikçe daha ekstrem enerji denilen yerlerde Michael T. Clarence bu konudaki en büyük uzmanın kendisinin bulduğu terimle ekstrem enerji, aşırı enerji peşinde dünyayı delik deşik eden ve mahvetmekte olan bir sürecin son halkasını yaşıyoruz. <gülüyor> Şimdi bundan korkan işte Obama yönetimi acilen bir battaniye dedikleri işte tümüyle altı aylığına bir moratorium getirmişti. Meksika körfezinde illegal olduğunu, derin denizde sondaj yapılmasının fakat birçok şirkette mesela bu sondaj yapan şirketlerinden şirketlerden biri Hornbeck offshore hizmetleri çok fazla mali kaybımız olur moratorium uygulanırsa diye başka şirketlerde itiraz etmişler ve Körfez Bölge Meksika Körfez bölgesinde lokal yerel ekonomiyi Gölfez bölgesinin tamamını ve bugünkü ülkenin de iç enerjisini etkiler demişler. Bir yargıç da işte bu sözünü ettiğimiz yargıç da Martin Feldman da evet doğru söylüyorsunuz deyip iftihar etmiş karar. Bunu e, beğenmiş olacağını hukuki yani hukuk her yerde mahkemeler çalışıyorlar görüyorsunuz. Yani normalde aslında e, sanırım bu Yani hukukla aslında e, Hükümetlerin neye ihtiyacı olduğu e, Aslında egemenlerin neye ihtiyacı olduğu Falan arasında bir ciddi bağlantı Bağıntı olduğunu herhalde yatırmak doğru olmaz Ama hükümetin kararını iptal ediyor yargıç e, Edebilirim moratoryum kararını ve şirketlerin Kararını onaylıyor Yani demiş ki Evet bu hükümetin kararı demiş Yargıç Feldman keyfi ve kapris kapris sonucu alınmış bir karardır ve şeyler için bütün davacılar için aynı zamanda ekonomi için küörfez bölgesi için ve bugünkü ülkenin içinde bulunduğu enerji dar darboğazda düşünüldüğünde hı hı. yani hukuku değil sadece ülkenin enerji ihtiyaçlarını da düşünüyor gördüğün gibi mahkeme ve e, fedman'ın şeyine bakmışlar yalnız think progress adlı siteden yargıcın enerji şirketlerindeki hisse senetlerinin durumu da açık ya orada açık toplum Tabii. bakmışlar mesela trans da bunlardan biri e, yani körfez bölgesinde hizmet gören Mahkemelerin, yargıçlarının çoğu gibi Feldman'ın da işte hem BP'nin bu TransOcean platformu işleten şirketinde hem taşeron şirketlerden Dick eski enerji şirketi Halliburton'da ve BP'nin en büyük Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük iki özel hisse senedi sahibinden BlackRock'tan ve J.P. Morgan Chase'ten de ciddi hisseleri oldu ortaya çıkmış şimdi hı hı. buyurun buradan yakın bakalım işte Feldman'ın Yargıç Feldman'ın 2008'de verdiği gelir yani beyanı <gülüyor> listesi BlackRock mesela BP'nin ortağı 36 bin dolarlık hisse senedi varmış Blackrockta Ocean Energy'de 2500 dolarlık böyle gidiyor ve bu e, Chesapeake Energy Peabody Energy Kömüre de yatırım yapmış kendisi Parker Drilling diye bir şirket Parker Sondaj şirketi NGP Capital Resources böyle gidiyor yani Feldman e, kendi verdiği kararın e, şeyinde notunda da demiş ki e, petrol ve doğal gaz çıkarımı Tek kelimeyle körfez yetkili şeyleri için, cemaatleri için, körfezde yaşayan insanlar için temeldir. Yani öyle anlaşılıyor ki diyor Think Progress'te bunu yazan Think Progress şeyi o kadar elementel, temel bir şey ki temel adalet sistemi de doğrudan doğruya petrol ve doğalgaz endüstrisine yatırım yapmış durumda diyorlar. Yani endüstri öylesine bağlamış ve yaygın bir hale getirmiş ki yargıçlarla bağlarını artık e, yargıçların rutin normal işlerini görmelerine de imkan e, kalmamışlar. Mesela geçen ayda da sadece beşinci daire e, yargıçları da kendilerini e, yargıdan ne derler ona çekilmek zorunda kalmışlar reddi hakim talebi gelmiş hı hı. onlar da kabul, kabul etmişler. etmişler ve çekilmişler çünkü çeşitli enerji ve kimya şirketlerini e, temsil ettikleri ortaya çıkmış ya yani ortada onları temsil etmeyen başka çıkarları temsil edecek kimse ka yargıç kalmadığı için diye şimdi hemen bu beşinci daireymiş zaten bu beşinci e, daireye de bu yargıç heyetman'ın kararını temiz edeceklerini söylemişler, itiraz edeceklerini söylemişler. Fakat son derece ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Bütün yani BP denen şirket sadece Körfez'le ilgili zannediyorsak bir hayli yanılıyoruz. BP şirketinin aslında Mom George Mom da olağanüstü bir şeyini çıkartmış Irak'ın Rumalya, Rumayla Sahasında da petrol üretiyor bir kontrat çok riskli savaş bölgelerinde ayrıca Batı Papua yeni yine Batı Papua'sında sıvılaştırılmış doğal gaz nakliyesine başlamış oysa Endonezya hükümeti orada bir katliam gerçekleştirmişti hatırlıyorsunuz gazın bulunduğu bölgeyi vahşice topraklarına katan bir yerdi. Yani diyor ki eğer Batı Papua bağımsızlığını kazanırsa BP'nin yapması gereken epey bir açıklama olacak karşımızda diyor. Ayrıca Brezilya kıyılarında yeni derin deniz petrolü bulundu, yatakları bulunduğu söyleniyor ya. Orada da para araştırmalara ve yatırımlara oluk oluk para yatırıyormuş BP. Ekolojik riskler nedeniyle Kanada'nın katranlı kumlarına yatırım yapmayı reddetmiş olan de dünyanın en büyük çevresel savaş alanına dalarak bu durumu tersine çevirdi diyor. Alaska'dan geçen petrol aktı zaten biliyoruz bütün döküyor. Korozyon olmuştu ve korkunç bir felakete de orada yol açmıştı BP onu da <gülüyor> okumuştuk size ve Azerbaycan'dan Türkiye Baku, Bakü Ceyhan Bakü Tiflis Ceyhan hattında da Türkiye el orada bir sürü toprak topra el konuldu onun geçtiği yerlerde ve Türkiye hükümeti üzerinde etkileyici icra etkisini onaylayan kontrat sayesinde kuruldu bu diyor BP'nin bütün bu durumun devam etmesine daha ne kadar izin verilecek deniyor. Yani çok büyük bir şey ee, bu yazının tamamını da sonra çevirip siteye de koyacağız. Bir stajyer arkadaşımız üzerinde kalem oynattı. Henüz bitirmedik. Fakat e, çok ilginç bilgilerle karşı karşıyayız. Ve her şeyin ölmekte olduğunu söyleyen bir yöre halkı hatta bir ara Kolombiya'da galiba Kızıl Kızılderile başka bir petrol şirketinin Orada sondaja başlaması delmesi halinde bir büyük vadinin kayalığına çıkıp kendilerini atacaklarını söylemişler. Bir ritüel olarak dini ayin yaparak yani. Çünkü toprağın kanını daha fazla dökmenize izin veremeyiz demişler. Neyse ki oradan vazgeçmiş pahalı olduğu İyi. için yatırım şirket. Neyse bari. Yani kabile OVA kabilesi bu şekilde kurtulmuş. Ne kadar deli insanlar değil mi? Yani aslında e, burada bu kar zarar hesabı yapılırken e, ölme ihtimali olan insanlar falan filan da hesaba katıldım bilmiyorum ama e, en nihayetinde intihar intiharda doğru yolun bunu da bir yandan kafamdan fırfır çevirdim açıkçası. Bunun yerine e, durdurmak Uva, çok daha... E, ant dağlarının bulut ormanlarındaki evlerinde Occidental Petroleum'muş o zaman. Yani şey demişler ki kabilenin ihtiyarları petrol onlar petrol demiyor tabi yer ya filan gibi bir hı hı. laf söylüyor herhalde. E, Paçamaman'ın kanıdır onu akıtamayız demişler. Onu engellemeye çalışmışlar işte mızraklarla filan ama olmazsa da çıkar atarız kendimizi demişler. Sandığım kadar petrol bulamadım diye çekilmiş Occidental Petroleum Allah'tan. Uva kabilesini de bu şekilde kurtarmışlar. Şimdi de tabii jeo mühendislik çalışmaları dallanıp budaklanmış durumda. Disneyland gibi bir şey yapacağız ve dünyanın bütün durduracağız küresel ısınmayı demişlerse de pek hı hı. öyle görünmüyor. Yani sırada bu Meksika körfezindeki akıntıyı bile solda sıfır bırakabilecek BP tarzı aşırı enerji kabusları yatıyor diye uzun bir yazı var elimizde ona da bakar sizinle paylaşabiliriz ama bu felaket tellallığını e, yapmak zorunda hissediyorum kendimi e, hissediyoruz çünkü gidişatın yani o BP'nin mesela koyduğu şeyden çıkan canlı yayında her an fışkıran şeyi seyretmeye bir kere bile bakmanız zaten yeterli nasıl paçavamanın toprak ananın kanının hoşur hoşur ana, ana aorttan fışkırırcasına fışkırdığını görmek için ve bunu engellemenin yolunu da hiç kimsenin bilmediğini yani sadece durdurabilmek için bir takım bir bir ardından saçma görünen ...ve işi daha da kötüleştiren... ...tedbirler aldım. ...sonunda gol topu falan tıktılar... ...tıkmaya kalktılar deliğe ya... ...çöp çer çöp ve gol topu... ...ne diyeceğin insanın bilemediği... ...durumlardan ve hala ülkede... ...toksik kimyasal... ...dökülme... ...durumu ilan edilmedi... ...hala olağanüstü hal ilan edilmedi... ...yakında zaten Avrupa kıyılarına... ...doğru da o petrolü Hı -hı. görmemiz... ...çok da uzak bir ihtimal... ...değildir robot araçların bu iş için elverişli olmadığı ortaya çıkmıştı. Petrolü durdurma sistemlerinin de e, böylesine durumlarda işe yaramadığı da daha önceden biliniyordu. Ve sonuç olarak belki birkaç nesil boyunca 10 yıllar boyunca 2050'ye kadar çevre etkisinin belki de sonsuza kadar olacağı da söyleniyor. Ve teknik sınırlamalardan dolayı rezerv bitene kadar da bitiremeyecekleri de yani durduramayacakları da söylenebiliyor. Böyle bir durumdayız. Ve şimdi bir son yeni bir haber daha var. Center for Biological Diversity yani biyolojik çeşitliliğin çeşitlik merkezi diye bir yerden yapılan bir analizde de bu dünyanın en büyük yani Amerika'nın olduğu kesin de dünyanın da en büyük petrol faciasına ya yani çevre faciasına doğru giden bu hikayenin e, etkili ve cesur iklime ilişkin de e, şeyler e, bir kanun çıkartması gerektiği konusunda Şart olduğunu söyleyen bir rapor çıkartmış Center for Biological Diversity yalnız şey diyor yani mevcut yasa tasarısı hiçbir şekilde önlemeye yetmez. Amerika'nın gücü yetmiyor bir küresel iklim değişikliğine küresel ısınmayla mücadele etmeye hiçbir şekilde yetmeyecek diye feci bir rapor çıktı onun özeti var elimde. Daha fazla paylaşmasak bu sıkıcı günlerde, sıcak yaz günlerinde daha iyi olacak herhalde. Ne var elimizde? iç açıcı bir haber. Balyozda 12 tahliye olması haberini mesela sayabiliriz. E, balyozla ilgili durum bu. E, tahliyeler birbiri ardına devam ediyor. Galiba içeride 2 ya da 3 kişi kaldı. Bu da bir başka hal. E, onların niye kaldığını bilmiyoruz içeride. Öyle de bir boyutu var. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi balyoz darbe planına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 12 kişinin daha serbest bırakılmasına karar verdi. Eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Emekli Or Şükrü Sarı Işık da var aralarında. Emekli kurmay albaylar, emekli tüm generaller vesaire de var. Eee ne i̇ki verin? kişi kalmış. Yok üç. üç mü? Albay Kubilay Aktaş, Albay Cengiz Köylü ve Asubay Musa Fariz. Ya da Fariz. Yani diğerlerinin yattığı süre ve e, kaçma ihtimalleri, delil karartma ihtimalleri, tanıkları, baskı kurma ihtimalleri yok. Bu üç kişinin var mı diye mi bakacağız o zaman? Evet. Yani çünkü gerekçe bu, gerekçe buysa bu ne falan filan diye de neyse böyle şeylere çok alışırız zaten bir yandan. A ceza mahkemelerinde gerçekten e, neyin ne olduğunu anlayabilmek için e, ayrı bir eğitim gerekiyor herhalde. En azından ben anlayamıyorum çünkü. E, bu arada da e, Heronların e, son Heronların alınması için e, İsrail'e Türkiye'den bir heyet gitmiş durumda. Bütün bu e, afra tafra e, ve e, konuşmaların üzerine e, olan şey 3 aşağı beş yukarı bu. Yeni Şafak'ta mesela bu konuda bir haber vardı. E, açıkçası sabah sabah benim Hafiften sırıtmama yol açan haberlerden birisi oldu. Çünkü e, Heron hesabını kapatıyoruz diye vermiş Yeni Şafak. E, bardağın dolu ya da boş tarafına bakabilirsiniz tabii. E, kalabalık bir eti 10 uçaklık Heron filosunun eksik kalan 4 uçağının ön kabulünü yapmak üzere İsrail'e gitti. Ha, faturayı kapatmak anlamında. Vallahi, herhalde <gülüyor> işte e, ilişkimizi sağ. artık kapatalım. Çünkü şöyle devam ediyor. Hayır, ne kadar borcumuz kalmıştı onu da verelim de ve hesap kapansın. Borcumuz falan. yok ya sadece uçakları alacağız parasını verdik. Yani evet. öyle diyorlardı. Türk uzmanlar burada son parti onların kabul testlerini gerçekleştirdikten sonra Tel Aviv'le işimiz kalmayacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle biten bir haber cinsi Yersen kısmı. Bir yandan da incirlik Üstüyle ilgili de tekrardan uzatma oluyor. Ona geçmeden bir saniye Benim de aklıma bir şey geldi sıçrama yaptım Buyurun lütfen Buna son derece Benzeyen bir açıklama var İsrail'de açıklamış ki Evet haklısınız Bu ambargo birazcık can acıtıyormuş Yok hayır sadece bir kişinin Canını acıtmıyor muydu Daha yeni e Öyle bir açıklama yaptı Israel. Gilat şey Şalit demişim. dışında Gazze'de herhangi bir sıkıntı yok sadece Ye, Gilat Şalit'in hattı. Ama biz olsun gibi. gene bizde kalsın büyüklük, yiğitlik. Biz gevşetiyoruz demişler. Ama deniz olmaz demişler. Deniz ablukası olmaz. Denizden kimse gidemez. Niye? Niye? E çünkü denizden silah gelebilir demişler. Karadan gelemiyor muymuş? <gülüyor> Bilmiyorum. Yani hani şunu söyleseler anlayabileceğim işte. Hiçbir yeri açamıyoruz. Çünkü açtık mı silah geliyor. Hani bu kendi içinde tutarlı bir açıklama. Hayır, ama zaten Mark Regev gene konuşmuş o olağanüstü. Selis İngilizcesiyle sözcü. İsrail'in Gazze halkını düşman olarak görmediğini söylemiş Tabii bir ki. kere. Sivil halka sürekli sivil amaçlı malzeme gönderilmesi bizim için bir sorun değil. Hı -hı. Ama... ...Gazi'ye silah kaçırılmasını önlemek için... ...deniz ablukasının devam edeceğini belirtmiş. Hmm. Bunun bu Heron hesabını kapatmakla... ...ve başka bir şeyle... ...üçlü bir bağlama yapacağım... ...sen bile şaşacaksın... ...bir piruet gibi böyle... ...tek bir ayak baş üzerinde... ...üç dönüş birden yapacağım... Ee, ...bu... ...deniz ablukası var ya... ...onun altında doğal gaz arıyor... Belki de BP şirketiyle arıyordur üstelik. Ee, olabilir Türkiye yani. İsrail. Önemli yani adaylardan onu, onu, biri bu iş. Unuttum işçi. hangisi olduğunu. Hayır aramalar devam tamam, ediyor. Aday ve... dediğim hani e, saspe, e, şey, Ama, evet. sanık adaylardan biri diyeyim. Yapıyor olma ihtimali olan şirketlerden biri. Böylece üçüncü ayakta tamamlanmış oluyor işte. Yani e, biz şeyi kapatamayız. Deniz ablukasını kaldıramayız. Çünkü altında doğal gaz var. Bir şirketin adını unuttum şimdi. GES bilmem ne GES şirketi. Bunu da ya şeyle ortak olarak Batı Şeria'daki El Fetih ne, Filistin, El Fetih kuruluşuyla ya da doğrudan doğruya Filistinlilerin doğal gazını el koymak için buna ihtiyacı olduğu kesin. İsrail'in o yüzden Mark Regev diyor ya hani Deniz Ablukası silah evet. kaçırılmasını önlemek için bu doğru değil. Aslında ee, yani neyin doğru olup olmadığı zaten epey karışık işte mesela e, İsrail'le daha da işimiz kalmayacak şu son dört uçağı da alalım bundan sonra küs falan filan e, derken hükümet bir yandan da işte e, incirlikte aslında bitmiş olmasına rağmen her yıl sessizce uzattıkları bir incirlik kararnamesi var incirlikte Amerikan üsleri var üstün üstlük nükleer silahlar olduğunda e, artık biliyoruz demeyelim değil mi ayıp olur. Evet. Olduğuna dair iddialar var 90 tane kadar nükleer başlıktan bahsediyoruz e, ve üstüne bunlar her yıl uzatılıyor ve gizli ama yenileniyormuş tamamen incirlik ne açıdan eskimiş bütün tesisler ha, akan çatılar falan evet hayır yalnız o değil bütün eskimiş evler yıkılıp yerine yepyeni ve bu yazı tamam Temmuz'a tamam ya da bilmiyorum bir sene içinde mi tamam ama yepyeni bir üstümüz oluyor. E tamam ama zaten sözleşme bitip her yıl otomatik olarak olmadan, kendiliğinden değil imzalanarak uzayan bir anlaşmadan bahsediyoruz. Yani uzun süreli burada Kaldırın kalmayacaklar. Kaldırılsın mı diyorsun sen yani? İncirlik mi? Hmm. Yani ne bileyim Yani bir Amerikan üssü olması Türkiye'de ilginç değil mi? Üstüne üstlük nükleer silahların da burada olması. Üstüne üstlük niye orada olduğunun bilinmemesi ve daha da garibi... Her yıl uzatılıp içeriğinin bize yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıklanmıyor olması. Yırtınıyor pek çok kişi davalar açılıyor ve gizli kardeşim biz yapıyoruz size ne dışında cevap alınamıyor. Buna benzer bir üste Okinawa'da vardı ama senin gibi konuşan bir başbakan vardı biraz böyle. istifa o, etti. O gitti. Evet yapamadım ben Okinawa'daki ay. üstü kaldıramadım deyip. Türkiye'de böyle şeyler sıkıntı değil. Atarsınız tutarsınız işte ondan sonra hayat aynen devam eder. E, sayın e, eski e, Japonya Başbakanı Türkiye'de siyasete atılmak üzere hafiften Türkçe öğrenmeye çağırmak lazım. Çünkü yer burası konuşabiliyorsunuz sonra kalıyor. Neyse bazıları inatlaşmaya da devam ediyorlar. E, küresel Barış ve Adalet Koalisyonu gibi. E, bugün Galatasaray meydanında saat 12.30'da da e, İncirlik kararnamesinin neden uzatıldığına dair küresel bakın. ...açıklaması olacak. Uzun süredir... E, ...bu işin peşinde küresel bak... ...Incirlikte bu üs niye var... ...ve niye ısrarla uzatıyorlar e, diye... E, Davet ediyorlar, gelin birlikte söyleyelim daha iyi olur diye. Gizli kararname iptal edilsin, incirlik üssü kapatılsın gibi çok basit iki adet e, talepleri var. İnatçı olan bir, bir, bir diğer grupta Filistinliler. Onlar Deniz Ablukası devam ettiği sürece Gazze'nin kuşatmasında hiçbir değişiklik olmadı. Bu kötü bir şakadan ibaret demişler. Göz boyama demişler. Hı hı. İncirlik de biraz göz boyama gibi galiba. E, bir miktar. Her onlar... Heronlar da işte yolladık, kalabalık bir ekip yolladık ki çabuk bitsin iş herhalde. Yani bütün dili satır satır komedik okan bir haber. Gerçekten Yeni Şafak'ın ki bence bir daha gözden geçirmelerinde fayda var. Ee, yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal durumu yaşamışlar anladığım kadarıyla. Ee, yani kalabalık bir Türkiye'de niye diyor mesela bilmiyorum ama... ...10 uçaklık Heron filosunun eksik 4 uçağının ön kabulünü yapmak üzere gitmiş. Kabul testlerini gerçekleştirdikten sonra... ...televle kalmayacak olan işimizmiş. Ee, yani gerçekten bütün o ağır söylemin ve bütün o e, İsrail'le askeri ilişkilerin dondurulmasına dair... ...bangır bangır bağıran hem kitlelerin hem de bu kitlelerle ilgili aman da ne güzel oluyor diye... ...bir adım ileri gitmeye çalışan gazetelerin gelip e, iş her ona hükümet işlerine falan geldi mi... ...önlerini ilikleyip efendi efendi çocuk kandırmaya çalışmaları ilginç geliyor bana. Açıkça tam hissettiğim bu yani ayıp değil mi gibi bir hal... Neyse herhalde öyle değildir değil mi? Zaten işimiz kalmıyormuş. Okay. Az sabret. Dört uçağı da halledelim sonra tamam. Devamı kolay. Evet hadi gidelim artık. Gitme zamanı Milton Hinton basçı bas caz basçılarının e, Duayeni diye de adlandırılan biri. Onun doğum günü 1910'da bugün doğmuş. Milton John Hinton ama hepimiz Milt Hinton diyebiliyoruz bütün dünya onun işte aynı zamanda da e, Contribus çalıyor ve aynı zamanda da fotoğrafçı Now's The Time adlı arkadaşlarıyla beraber Şimdi Tam Zamanı adlı parçasını çalıyoruz Old Man albümünden ve huzurlardan ayrılıyoruz hepinize günaydın günaydın günaydın, günaydın. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.